Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi herkesten ve her şeyden daha iyi tanımlıyor. Bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'de yer alan insanlar ile alakalı konular var. O konular içerisinde bir yer var ki bugünkü programımıza mihmandar olacak. İnsan psikolojisinin, en zayıf sekiz noktasını anlatacak Rabbimiz Celle Celaluhu. Ve bizler bu zayıf noktalarımızı daha da iyi belleyip, bunları şeytana karşı nasıl koruyabiliriz, bunlardan nasıl haberdar olabiliriz ve bu yanlışlardan nasıl dönebiliriz ona bakacağız. Biliyorsunuz birbirimize tavsiyeler veriyoruz. Bazıları bir kulağımızdan giriyor, ötekinden çıkıyor. Benim size, sizin bana tavsiyeleriniz içinde nefs, hata payı olduğu için çok da etkili olmuyor. Ama bugün duyacaklarınız sizi, bizi, her şeyi yaratan, işi ve benzeri olmayan Allahu Teala'nın bizleri tanımlaması ve biz insanların, o zayıf noktalarını belirtmesidir. Allahu Teala bizi çok seviyor. Dünyamız çok uzun bir süreçten geçerek beklenen o konuk için hazırlandı. Güneşin etrafındaki yörüngesine yerleştirildi. Hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüyordu. Kendi çevresindeki ve güneşin çevresindeki dönüş hızı tam da o konukların yaşamasını sağlayacak ölçüdeydi kendi etrafında dönüyor gece ve gündüz oluyor güneşin etrafında dönüşüyle mevsimler oluşuyordu eğer güneşe çok yakın olsaydı Allahu Teala'nın bu misafirhanesi üzerindeki her şey yanıp kül olurdu çok uzak olsaydı bu sefer de donabilirdi. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tam koruma sağlayan bir kalkan, atmosfer de yaratıldı. O beklenen konuğun geçici hayatındaki konağı olmak üzere yaratılan dünya senin benim içindi. Allah Celle Celaluhu seni seviyor. Öylesine güzelliklerle donattı ki, bunları sayıp dökmeye Allah'tan başka kimsenin gücü yetmez. Gelecek olan o misafirin ihtiyaçlarını karşılayacak her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Hiçbir eksik bırakılmadı. Soluduğu havadan, uykusu için gecenin yaratılmasına kadar her şey... Hazır hale geldikten sonra, nihayet beklenen an geldi ve çattı. Beklenen konuk yaratıldı ve işte bu güzel konağa indirildi. Dış görünüşüyle çok güzeldi ve diğer canlılardan farklıydı o gelen. Aklı, iradesi vardı. Duygu sahibiydi, düşünebiliyordu, konuşabiliyordu. Allah Celle Celaluhu bu konuya çok değer veriyordu. Böyle bir yolculukla başladı her şey. Dünyaya gelmek çıkılan bu yolculuğun aslında ilk adımı. İnsan adım adım hayatını yaşıyor. Adım adım büyüyor, gelişiyor, yaşlanıyor ve günü geldiğinde ölüp bu dünya hayatını, misafirhaneyi vedalıyor. Diğer canlılardan farklı olarak, Allah'ın insanoğluna verdiği akılla hayatına yön veriyor. Lakin bununla beraber, insan sahip olduğu akla rağmen, dünyada da başıboş bırakılmıyor. İnsan, dünyadaki bu yolculuğunda, sadece aklının rehberliğinde mutluluğa ulaşamıyor. Onun bir yol göstericiye ihtiyacı var. Çünkü bu dünya insanlar için aynı zamanda bir sınav yeri. Rabbimiz Celle Celaluhu, bir şeyi yaratmak istediğinde ol buyurur. O da hemen olu verir. Allah'ın yaratmasında hiç kimse. Hiçbir düzensizlik bulamaz. Ama bugünkü programımızın mahiyetinde olduğu gibi kardeşlerim, dünya hayatında doğru yolu gösterenler olduğu gibi, bir de doğru yoldan saptıranlar var. Allah'ın buyruklarına karşı gelen iblis, hepimizi sürekli aldatmaya, kandırmaya çalışıyor. Seni öyle, beni böyle, ötekini başka bir şekilde... Ve iblis, insanların mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamalarını engellemek için olmadık hilelere başvurur. Onların akıllarını çelerek kötülükleri güzel gösterir ve onları doğru yoldan, Allah'ın yolundan saptırmak için emek verir. Lakin lütfen şuraya dikkat. Allah Celle Celaluhu, İnsanları çok sevdiği ve onların kötülüklerden uzak kalmasını istediği için de yardım eder, peygamberler göndermiştir. Eğer insanlar peygamberlerin öğütlerine uyarsa, mutlu bir şekilde yaşar, iblisin hilelerine kanarsa, dünyada ve öteki dünya hayatı gerçek olan ahirette çok üzülürler. İşte bugün insanoğlunun gördüğünüz, duyduğunuz, her şeyin kendisine, hizmetine, emrine verildiği insanoğlunun zaaflarından bahsedecek Kur'an-ı Kerim. Öyle bir yolcusuz var ki dünyanın, bütün yaratılanların en değerlisi, eşrefi mahlukat deniyor, sen osun. Kardeşlerim gelin insanoğlunun ne olduğunu üzerimizde taşıdığımız zayıf noktaları Rabbimizden dinleyelim. Er-Rum suresi 36. ayette şöyle buyruluyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet. Yaptıklarından ötürü başlarına bir fenalık gelse hemen ümitsizliğe düşüverirler. Yani insan menfaatine çok düşkündür. Allahu Teala'nın lütuf ve rahmetiyle sevinmek menedilmemiştir. Aksine emredilmiştir. Lakin bu sevinç nasıl olmalıdır? Nimet'i vereni tanıyarak, hamd ve şükrünü idrak ederek bu olmalıdır. Bunu ben kazandım, bu benim elimle, tırnaklarımla kazandığım şey, bana ait dememelidir. İşte Kur'an tabirlerinden birincisi, insanoğlu menfaatine çok düşkündür. El-Kasas suresinde buyrulduğu gibi, sakın şumarma. Muhakkak ki Allah şımaranları sevmez buyruluyor. Yani böyle insanlar ibadet etseler bile dünya menfaati için ederler. Ve sırf nimete güvendikleri için kendi yaptıkları şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelse derhal ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rahmetinden tamamen ümidi keserler. Neden? Çünkü bağlılıkları Allahu Teala'ya değil, dünyaya. Dünyada ne varsa onlara. Patronundan, efendim, iş yerinden, bankadaki mevduatından şundan bundan. Teslimiyet baki olan Allah'a Celle Celaluhu değil, fani şeylere. İşte bu durum el haj suresinin 11. ayetinde mealen bakın nasıl buyuruluyor. İnsanlardan kimi Allah'a şüphe ve tereddüt içinde yalnız bir yönden kulluk eder. Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. Bu ne acayip bir hitaptır kardeşlerim. Gerçekten de öyle. Kimi insan nefsani arzulardan kurtulamıyor, kendi küçük penceresinden dünyaya bakıyor, Allah'a ibadet ediyor ama öyle samimi bir şekilde değil. Belli bir maksat için, yani gafil bir dindarlık portresi çiziyor. Böyle kimselerde zikir sadece dilde kalmış bir alışkanlık olmuştur. Maalesef dilden yapılan o şeyler, mücahitlik kelimeleri, kelime-i tevhidler kalbe inmemiş haldedir. O kişi eğer kendisine bir iyilik gelirse buna sevinir, ama bir bela geldiğinde, yüzünü ekşitir buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Aynen bugün hepimizin anlayacağı şekilde. Bir olay karşısında rahatsızsak, bunu dilimizle dile getiririz. Bazen de hiç konuşmamıza gerek kalmaz, mimiklerimizle yani yüzümüzle de bunu anlatırız. Hatta konuşurken bir misafirliğe gittiğimizde bakarız ki, Karşımızdaki insan esnemeye başlıyor veya biz ona bir şey anlatırken sağa sola bakıyor, ilgilenmiyor, rahatsız olduğunu anlarız. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu da buyuruyor, kendilerine bir iyilik geldiği zaman buna memnun olurlar, bir musibet, bir imtihan kendilerine verdiğim zaman çehreleri değişir veya başka bir tefsirde de dinden yüz çevirir buyruluyor. Yani hayatta her şey benim istediğim gibi gitmeli, araya imtihan vesaire yerleştirilmemeli, nefsime ağır gelen şeyler olmamalı. Böyle bir kul modeli yok. Allahu Teala'nın uyardığı "Ey insanoğlu, zayıf noktan buyurduğu kerim olan kitabımızın ilk maddemiz insanoğlunun menfaatine düşkünlüğüydü." Ve ikinci maddemiz, Kur'an tabiri yine, insanın aceleci olması. Şu ruh halimizi, Rabbimiz Celle Celaluhu, El-Enbiya Suresi 37. ayette bakın, ne buyuruyor, nasıl anlatıyor? İnsan, aceleci bir tabiatta yaratılmıştır. İnsan, hayrı istediği kadar, Şerri de ister. İnsan çok acelecidir. Gerçekten de öyleyiz. Hayrı istediğimiz gibi bazen, kötülüğü de yani şerri de istiyoruz. İnsan bile bile kendine kötülük yapar mı? Evet yapar. Yapıyoruz da. Bildiğimiz halde kötü olduğunu, yaptığımız onca şey varken, Bundan kendimizin nasıl beri tutabiliriz? Çünkü aceleciyiz. Sabır ve tahammül zor geldiği için, sonra olacak şeyin vaktinden önce hemen olmasını istiyoruz. Mesela gençlikte bu daha da fazla oluyor. Emek vermeden, ter dökmeden, yorulmadan çok daha güzel bir hayat. Bu aynen şuna benziyor. Senin yerine birilerinin çalışması, diplomaları alması veya bir iş yeri açması, senin hiçbir çaba göstermeden seneler sonrasında gelip teşekkür ediyorum bütün okuman, diplomaların ve bu iş yerin için deyip o iş yerine geçmen böyle bir şey yok. Ancak bir insana babasından böyle bir şey gelir, onda da o işi götürecek bir kabiliyetin yoksa hazıra daha dayanmaz ve iflas edersin. Nasıl böyle bir şey yoksa, her insanın mutlaka bir tecrübe sahibi olması lazım. Bu da aceleci olan insanoğlunun en önemli zaaflarından bir tanesi diye zikredilmiş Kerim olan kitabımızda. Kardeşlerim, lütfen şimdi düşünelim. Böyle bir davranış içerisindeyiz. Bir şey istiyoruz ama hemen olmasını istiyoruz bir şeyin vaktinden önce acele olarak gerçekleşmesini isteyen kimse belki de o istediği şeyden mahrum edilecek ceza için haberimiz yok. Bugün hastayız diyelim. İlaç alıyoruz. Doktor sana diyor ki: "Kardeşim bunu 10 gün boyunca kullanacaksın. Sabah aç karnına bir, akşam aç karnına bir kullanacaksın." Biz şimdi bu ilacı aldık. 10 günde değil de bir gün içinde bütün ilacı alacağımızı söyledik. 20 tane kapsülü bitirdik. Neden? Acele ediyoruz. Bir an önce iyileşmek için. Lütfen söyleyin. Bu bizim daha hızlı ilerlememize, sağlığımızı kazanmamıza mı vesile olur? Yoksa bu dünyadan göçmemize mi? Hatta sorumlu olarak göçmemize mi sebep olur? Aynen böyledir. Veya vitamin... Hele hele böyle zamanlarda pandemi, soğuk havalar, grip, enfeksiyon, hastalıklarının artmasından sonra bağışıklığımızı kuvveti tutmamız lazım. Evet vitamin çok güzeldir ama sen bugün diyelim ki vitamin içeren bir meyve yedin. Bu meyveden bir tane yedin, iki tane yedin, hayır hayır ben bir aylık tüketmem gereken C vitaminini bir günde alacağım dersen yine hasta olursun. Biz acele etmeyeceğiz. Acele etmem gereken yerler var ama bu konu gelecek olan nimetin bir beklenti içindeysen onun hemen olmasını beklemek iyi bir acelecilik değildir. Kardeşlerim, ahiretteki mutluluğu dünyada yaşamak isteyen kardeşlerimiz var. İşte bu sebeple insanların birçoğu ahireti bırakıyor, ve dünyaya meylediyor. O tanımlayamadığımız, sadece ayetlerde, hadisi şeriflerde, eserlerde tanımlamalarını okuduğumuz, keyiflendiğimiz, özendiğimiz o cennet hayatı var ya, birçok kardeşimiz için bir önem taşımıyor. Çünkü gözüyle gördüğü, dokunduğu, hissettiği bir dünyada bunların olacağını zannediyor. İşte kritik nokta burada değerli kardeşlerim. Rabbimiz Celle Celaluhu insanın aceleci olduğundan buyurdu ya, aynen onun gibi biz her şeyi peşin olarak bu dünyada istediğimiz için elimizde olanı da kaybediyoruz. Ayet-i Kerime'de öyle net bir ifade var ki, El-Kıyame suresinde geçiyor 20 ve 21. ayetlerde mealen, Bakın, hayır, doğrusu siz acil olan dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz, Buyruldu. Nasıl ama örnek, tam da bugünümüz acil olan dünya hayatı bizim için önemli. Ahiret nasıl olsa ölüp gideceğiz. Önemli olan dünya. Ben dünyada ele geçmedikten sonra o zevkin, o şaşanın, o debdebenin, paranın, mutluluğun, ne yapayım ahireti diyecek hale geliyoruz. Hepimiz insanız. Öfkelendiğimiz zaman bir imtihanımız var. Güçlüklerle karşılaştık. Ne yapıyoruz hemen? Eğer birinden bir darbe gördüysek... Bir zarar geldiyse başımıza hemen beddua ediyoruz. Lanet okuyoruz hemen. Nerede sabır, nerede metanet? Ama öyle aceleci bir halimiz var ki, Ümitsizlik de arkasından geliyor ve hayata kötümser bir halde bakıyoruz. Bugün birçok insanın konuştuğu o ağır cümlelerden bir tanesi. Sanki cennetlik olmuşuz da, Melekler ölmemizi bekliyor. Efendim, arşın bilmem kaçındı, kaçıncı semalarına yükseltmek için görevliler bekliyor. Bir an önce şu kadın bu adam ölse de, özledik kendisini diyecek. Cennet kendisini bekliyor sanki. Neden? Şu kelimeyi birleştiriyoruz. Bu cümle ortaya çıkıyor. Ya Rabbi, canımı al benim ya. Artık ölmek istiyorum. Bu sıkıntıdan beni kurtar. Kendi kendine de insan bedua ediyor böyle. Ama bilmiyoruz. Belki senin ahiretin kötü kardeşim nereye gideceksin? Bu dünyada yaşarken, bir şeyler toparlamak varken, ahiret neden bu şekilde kafamızda şekilleniyor? Zülkarneyn aleyhisselamın ordusuna emri gibi düşünün bunu. Ne yaptı Zülkarneyn aleyhisselam? Haydi dedi sefere çıkıyoruz. Hep beraber geldiler, gidiyorlar bir yere. Dedi ki, akşam hava karardı. Birazdan dedi, geçeceğimiz yerden ne kadar alabilirseniz, yerden dedi bir şeyler toplayın elinize gelenlerden dedi, üzerinize alabildiğiniz kadar alın. Zaten yorgundular. Ya dediler, Zülkarneyn ne diyor aleyhisselam? Yorgunluktan ölmüşüm. Vücudumu taşıyamıyorum dedi. Bir de yerden taşları mı toplayacağım? Ne saçma şey dedi toplamadılar. Karanlıkta da zaten yerde bir şey de görünmüyor. Ay da yok. Herkes birbirini takip ediyor böyle. Bir grup öyle yaptı. Ben dedi enayi miyim dedi ya. Ağırlık taşıyacağım. Emri reddetti. İkinci bir grup ne yaptı? Ya dedi o kadar fazla almama gerek yok. Şimdi... Zülkarneyn aleyhisselam bir şey dediyse bunda mutlaka doğruluk payı vardır ama onun dediği gibi o kadar çok almama gerek yok. Bir iki tane alayım maksat almış olmak dedi yani. Üçüncü grup ne yaptı? Zülkarneyn'in dedi aleyhisselam benim komutanım vardır bir bildiği. Alabildiği kadar aldı. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Sabah oldu. Bunlar yorgun argın tabi kalmışlar Efendim o ee, topladıkları yerden geçtiler başka yerlere gittiler saatlerce bir yerde uyudular sabah bir kalktılar ki hepsinin o topladıkları altın madeni eyvah dediler biz geceliğin bunun farkına varsaydık daha fazla alırdık hiç Zülkarneyn'in aleyhisselam emrine kulak asmayanlar ne dedi ah dedi keşke ben bir şeyler toplayabilseydim dedi İkinci grup onlar biraz aldıydı keşke daha fazla alsaydım dedi. Üçüncü grupta alabildikleri kadar alanlarda ya dedi şu üzerimdeki dedi şunu bunu çıkarsaydım da onu da çoğalsaydım dedi. Aynen şu anki örneğimizde olduğu gibi Rabbimiz Celle Celaluhu aceleci olduğumuzu buyurdu ya ne demiştik? Ya Rabbi canımı al diyoruz. Peki senin Cehennemde bir yerin varsa Allah korusun kardeşim. Aynı o birinci gruptakilerden olmayacak mısın? Dünyada bir hastalık düşün. Hanımından, kocandan, karından, iş yerinden, İstanbul'daki bir trafikten. Ne bileyim başına gelen türlü türlü imtihanları da o geceliğin koynuna koyduğun altınlar gibi düşünsen. Ya çok aceleceğiz. Enes radiyallahu an anlatıyor. Kendisi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 9 sene 10 sene arasında yanında bulundu. Manevi evladıdır o rivayet ediyor. Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem Yaşı iyice ilerlemiş, zayıflamış bir hastayı ziyaret etti. Buyurdu ki Allah'a bir şey için dua ediyor muydun? Veya ondan bir şey istiyor muydun? diyor hastaya. Hasta söylüyor ki, evet ya Resulallah, Allah'ım bana ahirette vereceğin cezayı bu dünyada hemen peşin olarak ver diye dua ederdim diyor. Allah Allah. Ahirette ne ceza vereceksen bu dünyada ver. Yani ahirete bir şey kalmasın. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan hoşnut oldu mu? Hayır. Buyurdu ki, Subhanallah, senin buna gücün yetmez. Şöyle dua etseydin olmaz mıydı? Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin diyelim bu duaya. Böyle desen olmaz mıydı? O hasta olan kişi de bu duayı okudu ve Allah'ın izniyle şifa buldu. Müslim'de, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şeriftir. Yani bizim bunda dengede gitmemiz gerekiyor. Aceleci olmamamız gerekiyor. Hatta bununla ilgili olarak şu dipnotu da sizlerle paylaşalım. Yine hadis-i şeriftir. Tirmizi ve düzeltiyorum. Buhari ve Müslim'de geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü istemesin. Mutlaka böyle bir şey istemek zorunda kalırsa Allah'ım benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat, hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür desin. Evet, çünkü bizim için neyin hayır, neyin şer olduğunu bilmiyoruz. Belki dünyada kalacaksın, bir yıl daha yaşayacaksın. Bu bir yıl içerisinde yüz kez estağfirullah dedin, bin rekat namaz kıldın. Belki bu namazlarla sen Allah'ın rahmetine kavuşacaksın. Ama öldüğün zaman amel defterin kapanıyor. Öldükten sonra bir şeylerin devam etmesi için eserlerde okuyoruz. Siz de biliyorsunuzdur, bilmeyen kardeşlerimiz için tekrarlayalım. Bir beyin jimnastiği yapalım. Öldükten sonra devam etmesi için o hayırların amel defteri diyoruz. Yani kapanmaması için üstadlarımız ne almış eserlerinde? Bir hayırlı bir evlat. Hayırlı bir evlat derken illa bir yerde profesör olduğu şu sanatkar şu değil. Dinini yaşayabilen, dürüst, saygılı, hayırsever. Sapa sağlam bir hanım, bir erkek evladın var. İşte o amel defterinin açık kalması için bir kapı. Her evladın besmele çekti, ona öğrettiğin şeyler var, Fatiha okudu sana, yara bir annem babamın efendim, ruhaniyetine yani ona hediye ettim diye bir şeyler verdi, sadaka verdi, birilerini okuttu diyelim. Daha ne istiyorsun? İşte bu birinci kapı. ikinci kapı, insanların istifade edebilecekleri bir ilim, bir eser bıraktın. Üçüncüsü de yine insanların istifade edebilecekleri bir efendim, mescit veya e, yollarda görüyoruz sağda solda sebiller değil mi? Çeşmeler yaptın. Ha böyle şeyler bırakırsan o amel defterinin açık kalacağı ve ahirete kadar Allah'ın izniyle sadece dolacağı anlatılmış. Ama böyle bir şey yoksa biz neden ölmeyi isteyeceğiz? İşte o yüzden kardeşlerim, müminler be dua etmemeli 1. sabretmeliyiz 2 ve acele etmemeliyiz. O duayı tekrarlayalım, aklımızdan çıkmasın. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Hakkımda ölüm hayırlı olduğu zamanda beni öldür. Bir insanın hakkında ölüm nasıl hayırlı olur? Tam ibadetlerin güzel, tevbe etmesin her şey çok güzel derken, tam vefatına yakın bir zamanda birileriyle karşılaştın. Yanlış bir yola sapmak üzeresin. Belki bir sene yaşasan daha kötü şeyler başına gelecek. Bilmiyorsun ya neyin, ne olacağını. Allahu Teala'nın izniyle besle ondan kurtulmuş olmak da var. Evet, bu mevzuda Rabbimiz Celle Celaluhu bizi uyarıyor. Ey kullarım acelecisiniz ama bunlar eğer önemsenmezse, bunlardan ders almazsanız, Başınıza şunlar gelebilir diye sanki bir uyarı var hepimize. Ve üçüncü madde. Radyolarını yeni açanlar veya YouTube'dan program tekrarını takip ederken yeni yeni, belki ilerlete ilerlete gidenler için söylüyoruz, neyi paylaşıyoruz? Rabbimiz Celle Celaluhu, insan oğlunun sekiz zayıf noktasını bize buyuruyor. Yani, Dikkat etmemiz gereken bizi hüsrana götürmesi muhtemel sıkıntılara karşı uyarıyor. İşte nankörlük. İnsan Allah'a karşı pek nankördür. Bir insan psikolojisi daha, tanımlaması daha. Adiyat suresi 6 ve 7. ayette şöyle buyruluyor mealen. Şüphesiz ki insan Rabbine karşı pek nankördür. Elbette buna kendisi de şahittir. Değerli kardeşlerim, İsra suresinin 67 ve 69. ayetleri ve Fecr suresinin 15 ve 16. ayetleri de bu konuyla alakalı her şeyi o kadar net bir şekilde bize anlatıyor ki, hiç kesmeden onların mealini de sizlerle paylaşmak istiyorum.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 bulamazsınız. Fakat insan Rabbi kendisini imtihan edip ikramda bulunduğu ve nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa Rabbim beni tahkir etti. Önemsemedi der. Sadakallahu'l-Azim. Rabbimiz Celle Celaluhu biz kullarını sabrı ölçüsünde mükafat vermek üzere her an imtihan etmekte. Az önce okuduğumuz ayette buyrulduğu gibi, bu esnada işler iyi gitmediğinde, yani diyelim ki rızkımız daraldı. Diyelim ki hasta olduk, etrafımızdaki insanlarla denendik komşumuzla, iş yerindeki mesai arkadaşımızla. Bunları yaşayan pek çok insan bunun Allah'ın huzurunda ilahi bir hesapta kolaylığa, büyük bir ecire dönüşeceğini yani Allah'ın ikramının, Allah'ın korumasının olduğunu ıskalar. Rabbim beni sevmiyor, hor baktı, beni küçümsedi diye gücenir kendi kendine. Ve işte her birimiz o anda... Allah'ın bize verdiği rızkı unuturuz. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizi tanımladığı maddelerden bir tanesinin kullar tarafından itirafı da budur. Başımıza bir ayrılık, bir ölüm, parasız kalmak, iftiraya uğramak, hastalık sahibi olmak veya sevdiğimiz birinin hasta olması, trafikte yaşadığımız bir tartışma, bir kavga, her neyse... Bunlar o an dünyanın sanki hiçbir peygamberine, hiçbir insanına verilmemiş, sadece bana verilmiş zannederim o an ve Allah'a nankörlük edip belki bir milyar bana bir nimet verdi, bir tanesinde biz şu anda deneniyorum, o diğerlerini unuturum, buna da nankörlük deniyor. Çünkü Allahu Teala İnsanları şerle de, hayırla da deneyeceğini kendisi buyuruyor. Eğer biz Müslüman olarak işte bunun farkında olmazsak, Allah korusun bazılarının küfre düşmesi gibi yerlere gideriz. Ne demek ya? Bana düşmanlık edebilirsin. Ahmet, Mehmet'e düşmanlık edebilir, edebilir derken bunun normal olduğunu söylüyorum. İnsan acizdir, yapmalı diye demiyorum. Ama bunlar vaki değil mi? Kardeş kardeşe bazen kavgalı oluyor. Küçücük bir mevzudan dolayı 30 sene birbirlerini görmüyorlar. Birbirlerinin mezarlarına gitmiyorlar birisi öldüğünde. Şimdi bu belki olabilir de insan Allah'a karşı Celle Celaluhu hasım haline gelebilir mi? Düşman olabilir mi? Teknik olarak düşmanlıktan bahsediyorum. Kimsenin gücü yetmez. Ama ben düşmanım diyebilir mi? Bugün var mı? Var. Peki bu düşmanlık eline silah alıp da muhatabını arayacak bir düşmanlık değil. İnsanoğlu diyor, küfre girdiği zaman Allah korusun, Allah'a karşı harp ilan etmiş olur. İşte bu küfre girmemizin, Allah korusun, sebeplerinden bir tanesi de nankör olmamızdır. O yüzden şunu hep beraber bir kez daha tekrar edelim. Beni yaratan diyeceğiz. Beni herkesten iyi biliyor, benim zaaflarımı biliyor. Benim başıma bir evlat acısı geldiğinde, para ile alakalı bir kaybım söz konusu olduğunda, kılık kıyafetimi alamadığımda, kiramı ödeyemediğimde, birisi benim kalbimi kırdığında vesaire. Her şeyde Hemen aklıma getirmem gereken bir şey var. Evet, onunla imtihan ediliyorum ama bugün imtihan edilmediğim milyonlarca nimet de var. Gözüm görüyor, kulağım, efendim duyuyor, ayakta yürüyebiliyorum gibi. Herkes kendi kendine milyon yazabilir. Mavi rengi görmek onlardan bir tanesidir. Şimdi renk körlüğü var. Görmek de yetmiyor. Senin üzerinde, benim üzerinde, onun üzerinde Sayısız nimetler var eden Allah Celle Celaluhu o gün başını ağrıttı. Veya sebebi sensin bir olay yaşadın. Niye bu benim başıma geldi? Ben buna layık değilim dediğin an Allah korusun işimiz bitiyor. Kardeşlerim bu düşmanlık mevzusunu Rabbimiz buyuruyor Celle Celaluhu. Biz insanı bir lütfeden yarattık. Bir de bakarsın ki o, Rabbine karşı açık bir hasım kesilmiştir buyruluyor. Bu nasıl bir tabirdir? Biz, bizden daha küçük yaşlı olan yeğenlerimize veya anne babalar olarak evlatlarımıza ne diyoruz? Onların bir nankörlüğü olduğu zaman, sen daha küçücüktün, hastahanelere gittik, geceleri uykusuz kaldık, yemedik yedirdik falan mesela. Bunu, Dilinizle demiyor olsanız bile, aklımızdan geçmiyor mu? Küçücük bir yavruydun sen şimdi büyümüş de, beni beğenmiyor mesela. Sen kimsin diyor babasına mesela. Bunu düşünürken, konuşurken bile insanın kalbi daralırken, Allahu Teala'dan başka hiçbir şeyin faydasının olmadığı bir insansın. Etrafında Allahu Teala'nın yaratmadığı hiçbir şey yok. Ama. Bunu niye böyle yaptın? Bu niye böyle? Bu sorular ne kadar aptalca. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu'nun biz insanları uyardığı bir başka mevzuya geçelim şimdi. Vaktimizi iyi kullanalım. İnsanoğlu kabadır. Bununla ilgili olarak hem Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti hatırlayalım tecrübe edelim hem de konu anlaşılsın diye Ali İmran suresinin 159. ayetini hep beraber bir kez daha dinleyelim Bismillahirrahmanirrahim Allah'tan bir merhamet bir sevgi sayesindedir ki sen onlara yumuşak davrandın eğer kaba saba katı yürekli olsaydın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 Musa aleyhisselamın Harun aleyhisselamla beraber Firavun'un yanına tebliğe gittiğini biliyoruz değil mi? Harun aleyhisselam güzel konuşmasıyla o zamanlar parmakla gösterilen insanlardan biriymiş. Musa aleyhisselamın da konuşmasında bir pelteklik olduğundan bahsedilir. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu kendilerini nereye? Firavuna yollarlar. Burada hepimizin düşünmesi gereken bir mevzu vardır. Yumuşak davranması istenir Rabbimiz Celle Celaluhu'nun peygamberlerinden emirdir. Düşünebiliyor musunuz? Zamanınızın yani yaşadığınız asırdaki en berbat, en pis, en kalbi katı, en saygısız bir kişilik insanlığın ortak düşmanı Sömürü düzeninin başındaki insan ama ona bile yumuşak davranması emri var. Bu emir nereden? Bir devlet yöneticisi değil. Alemlerin yöneticisi, tek yaratıcısı, eşi ve benzeri olmayan Rabbimiz Celle Celaluhu. Yumuşak davran. Bu ne güzel bir şeydir ya. Ve biz o kadar uzağız ki. Adam öldürdün mü? Hayır. Kumar oynadım mı? Hayır, şunu yapmadım. Bunu yapmadım ama kaba mısın? Evet. Mesela bu şeye benziyor. E ben kumar oynamıyorum, faiz yemiyorum. Adam da öldürmedim. Küçümsüyoruz bazı şeyleri ama Allahu Teala'nın bizden istemediği, imtihan olarak bizimle beraber yarattığı meylimiz olan ve zaafımız olan en önemli mevzulardan bir tanesinde hapı yutmuş durumdayız. O da nazik. Şöyle halim selim, yumuşak davranmamak, konuşurken bağırmak, çağırmak, sözde tebliğ ediyorum derken insanlara efendim kabalıkta bulunmak, yanacaksınız, hepiniz öleceksiniz, şunun tipine bak bilmem ne diye diye daha da dinden, imandan insanı soğutmak. Oysaki Yeryüzünde konuşmayı belki de en doğru yani biçim lisan olarak bilen, tecrübeli bir insan olarak övülen Harun aleyhisselamın bir insan yanına gelse lütfen doğru konuş. Şöyle daha efendim veciz şeyler anlat. Belagatın şöyle olsun diyebilir mi? Ama bunu kim buyuruyor? Rabbimiz Celle Celaluhu. Kime? Firavuna giderken de düzgün konuşun. Yumuşak konuşun. Buradaki amaç tefsirlerde geçiyor, belki gönlü yumuşayacak. İşte bugün bizim hapı yuttuğumuz, eğer düzeltmezsek bu huyumuzu, mevzu budur. Çok iyi bir insan olabilirsin, dindar bir kadın olabilirsin, ha, çok güzel, çok sünneti seniye uyan, tebliğ konusunda çok ateşli, efendim, ihtiyak sahibi bir abimiz olabilirsin veya sosyal medyada ben hizmet ediyorum Instagram'da YouTube'da insanları Allah'a davet ediyorum diyen bir kardeş olabilirsin ama kabaysan insanların kalbini kırıyorsan insanlar seni dinlerken ya bırak Allah aşkına deyip kapatıyorsa suratını ekşitiyorlarsa bunda bir sıkıntı vardır ve bu şeytanın çok hoşuna gider. Çünkü kaba insanlar, nezaket yani terbiye almamış insanlar hangi doğruyu söylerlerse söylesinler geri teper. O yüzden dindar insanların yani buna muhafazakar mı diyoruz bugün çok daha hallerine hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Sadece sokakta değil, işyerinde değil, sosyal medyada birine cevap verirken de nazik olmak. Üslubumuzu Törpülemek icap etmektedir. Rabbimizin Celle Celaluhu, bizleri tanımlamalarına devam ediyoruz Kur'an-ı Kerim'deki yolculuğumuza. İşte bir başka mevzu, Zafımız. İnsanoğlu kıskanç ve hasetçidir. En-Nisa 54 ve 128. ayetler. Nefsler kıskançlığa meyilli olarak yaratılmışlardır. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanları kıskanıyorlar mı? Kardeşlerim, haset etmekten sakınmamız isteniyor. Öyle bir örnek verilmiş ki, haset ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi insanın iyiliklerini de yiyip bitirir buyruluyor hadis-i şerifte. Ateş nasıl odunu yiyor, bitiriyor? Atıyorsun. Aa! Yarım saat önce kocaman bir odun parçası atmıştım. Heh. Sürekli gidiyor. Peki bunu kim yapıyor? Ateş. O odunu o hale getiren ateş. Ateş nasıl o odunu bitiriyorsa iyilikler de gidiyor. Neden dolayı? Kıskanç ve hasetçi olmasından dolayı. Bugün kardeş kardeşi kıskanabilir. Bugün milletvekilleri diyelim birbirini kıskanabilir. Bugün çocuklarda görmeye alıştığımız bu kıskançlık, eşyalarını paylaşmama isteği falan bir şekilde tamam diyebiliriz. Küçük tefek şeylerdir. Ama bir Müslümanın, bir Müslüman kardeşinin ilmini, bir Müslüman kardeşinin oturduğu evi veya onun efendim zekasını, onun evladını, onun efendim maddi kazancını kıskanması nasıl bir şeydir? Öyle ki, haset mevzusu var, kıskançlıkla beraber izah edilmiş, hasedin de Yine ateş örneği verilmiş burada. Nasıl ki ateşle ilgileniyorsanız siz, diyelim bir yangın çıktı etrafta, o yangını çıkartan kişi de kendini oradan koruyamazsa ilk olarak zararı kim görür? O ateşi çıkartan görür. Kaçamadı, ayağa takıldı. E o da gitti. Haset eden insanın en önemli ve ilk etaptaki zararı yine kendisine olur. Bugün bilim dünyasında sıhhatle ilgilenenler, mütehassıslar aynı şeyleri söylüyorlar. Bir insanda kindarlık varsa, haset varsa ve bu ilerlemiş miktardaysa, başkadaki insanlara daha henüz zararı olmadan kendine zarar oluyor. Çok büyük hastalıklar genelde kıskanç ve hasetçi insanlarda oluyor. Peki bu duygunun da normali var mı? Var diğerlerinde olduğu gibi. Bir insan hanımını, hanımı kocasını kıskanamaz mı? Kıskanmalı. Bunların da belli bir ölçüsü var. Hayat nizamı böyle devam eder. Ama biz dengeyi şaştığımız, kaçırdığımız zaman bu olur. Peki Müslüman Müslümana nasıl bakmalıdır? Bu psikolojinin en kötü senaryolarından Kur'an'da geçen hasetten, kıskançlıktan kurtulmamız için normal bir mecraya bunu indireceğiz. O da gıpta etmektir. Bir kardeşimizin makamı, mevki, ailesi, efendim, ilmi, ne derseniz deyin, Ya Rabbi, maşallah, berakallah, ne güzel bir ilim vermişsin, bunları bahşetmişsin kardeşime, aynından bana da nasibeyle hayırlı olacaksa demek, en güzel dualardan bir tanesidir. Çünkü öbür türlü, Niye ona o nimeti verdin? Neden bana vermedine? iş gidecek Allah korusun. Nasıl ki birkaç dakika önce sizlerle paylaşmaya çalıştık. Allahu Teala'ya harp ilan edecek seviyeye gelecekse bir o nefs taşıyan insan burada da aynı isyan moduna gelecek. Bundan Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de biz insanların zaaflarından bahsettiği maddelerden bir tanesi de insanoğlunun cahil olması ve zalim olmasıdır. Zalim ve cahil olarak birçok yerde beraber zikredilir. İlk önce ayeti sizlerle paylaşalım. Ez-Zümer Suresi 9, El-Ahzab Suresi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 ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiret azabından sakınan, ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse, o inkârcı gibi midir? Resulüm, de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? Ancak selim akıl sahipleri ibret ve öğüt alır. Saakallahülazim. Hemen şimdi, Mevzuyu daha iyi anlayabilmek için tefsirden bir yardım alalım. Ayet-i emanet geçmişti. Bu şöyle açıklanmış, insanın Rabbine karşı mesuliyetini yani dini emirleri yerine getirmekle sorumlu tutulmasını ifade ediyor. Emaneti akıl ve bunu kullanma kabiliyeti olan irade ile yerine getirir insanlar. Yine burada Allahu Teala'nın iman noktasında insanı seçtiğini insanın birden acele ile bunu kabul ettiğini de görürüz. Zemahşeri az önce okumuş olduğum ayetin tefsirinde diyor ki Allahu Teala bilenler ifadesiyle taat ve ibadet eden kimseleri bilmeyenler ifadesiyle de böyle olmayanları kastediyor yani, Böylece taat ve ibadet edenleri alimlerden saymış. Bununla ameli olmayanın gerçek alim olmayacağına da dikkat çekmiş. Bunu da sizlerle paylaşalım. Hani hiç bilmeyenlerle, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurulmuştu? Keşşaf isimli eserde de böyle geçiyor. Bu yardımı da bir üstattan almış olduk. Allahu Teala rahmet buyursun. Kardeşlerim, Allah-u Teala insanın çok zalim ve çok cahil olduğu için mesuliyetten korkmadığını ve bu önemli emaneti yüklendiğini bildiriyor. Acele eden, efendim, nankör olduğunu söyleyen Rabbimiz insanoğlunun cahil ve zalim olduğunu da bize buyuruyor. Düşünün yerlere, göklere teklif ediliyor, dağlara teklif ediliyor, reddediliyor. Yani alamıyorlar daha doğrusu reddetmek değil, mesuliyeti yerine getirememe korkusu var. Ya. Peki zulmün zıddı nedir? Adil diye geçer. Yani ameli salih manasında kullanılır. Zulme düşmemek için güzel ameller işlemek gerekmektedir. Cehlin, cehaletin zıddı nedir? İlimdir. İlim de zaten ikiye ayrılıyor. Bir tanesi zahiridir, bir tanesi batiniydir. Bunları da bir başka programda inşallah yer olursa sizlerle paylaşırız. Ve kardeşlerim, Allahu Teala'nın bizlere bizi anlattığı ayetlerden, maddelerden bir tanesi de bizim zayıf olmamızdır. Dikkat etmenizi istediğim bir mevzu var kardeşlerim. Allahu Teala Diğer yarattıklarını doğumlarından böyle kısa bir zaman sonra hemen yaşama tutunacak bir şekilde kendi başlarına efendim hayatta kalmak üzere yaratmış. Küçücük bir timsah yavrusunu görüyorsun, kumsalda yumurtadan çıkıyor, daha gözü açılmamış vaziyetteyken hemen ona ilham edilmiş denize doğru gidiyor. Sen denizin nerede olduğunu nereden biliyorsun? yani çok ilginç kedilerde de aynı şekilde vesaire ama insan zayıf yaratılmış neden bir bebek doğduğu zaman onu emzirmedin veya anne yok diyelim efendim işte mama şu bu verilmedi veya soğukta kaldı ölüyor yani bakıma muhtaçtır o timsah yavrusu gibi bilmem şu gibi bu gibi değil Kuş doğuyor mesela. Annesinin etrafında onun koza şeklinde ördüğü bir şey var. Ondan besleniyor. Yumurtanın içini yiyor vesaire biraz. İnsanoğlunda bu da yok. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'de buyrulmuş. Rum suresi 54. ayette mealen. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizi önce zayıf olarak yarattı. Zayıflığın ardından size kuvvet verdi. Kuvvetin ardından da tekrar bir zayıflık ve ihtiyarlık verdi. Sadakallahülazim. Evet insan dönem dönem bunları yaşadı. Hepimiz yaşıyoruz. Güçlü kuvvetli olduğu gençlik dönemi var. Bu döneme aldanarak Allah'a karşı isyana dalmamalı. Neden? Eğer yaşarsa tabi onun da garantisi yok. Bu kuvvetin ardından muhakkak bir zafiyet ve tükeniş dönemi geliyor. İhtiyarlıkta duyulan pişmanlıksa, elden kaçırılan o fırsatın geri gelmemesidir zaten. İnsanın bu üzücü anları yaşamaması için bugünü, yani genç kardeşlerim için söylüyorum, bir nimet bilmesi lazım. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de aktarıldığı gibi insan, Tam tersine dönüyor. İbretlik bir yolculuk bu. Çocuksun, akıl bali oluyorsun, olgunlaşıyorsun, yaşlanıyorsun, sonra elden ayaktan düşüyorsun, ölüm. Hep böyle olmuyor ama genelde böyle. Normal çocukken de ölen var. Tüm ölenler yaşlı değil. Ama gidişat ekseriyette böyle. Allahu Teala kurban olduğum öyle müthiş bir örnek vermiş ki, Güç ve kuvvetini alarak tam tersine çeviriyor dengeyi. Aynen çocuk gibi oluyor. Tecrübesi var, çocuğun tecrübesi yok. Ama çocuklaşıyor, alınganlaşmaya başlıyor. Ve çelimi yok. Aynen bebeklik zamanlarındaki gibi yalpalamaya başlıyor, ayakta duramıyor. Ama bundan 20 sene önce böyle değildi. Ya o açıdan insanın zayıf yaratıldığını sadece kemik kas zayıflığından bahsetmiyor bizlere bazen kibirlenip böbürlenecek derecede olaylara karşı, yaşadığı imtihanlara karşı ani refleksleriyle insanın zayıf olduğunu da bize aktarıyor. Ve Allahu Teala'nın en sevmediği şeylerden bir tanesi, böyle olmasına rağmen bu kadar aciz, ihtiyaç sahibi, yemeden duramayan, yediklerini çıkarmadan duramayan, nefes almadan ölen, su içmezse üç gün içinde ölen, Değil mi? zaman 3-4 gün içinde fıttıracak derecede hasta olacak olan aciz insan oğlunun hava atmasını istemiyor. Şu ayetle bitirelim. El-İsra suresi 37. ayet. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlara, ululuk yarışına girebilirsin. Evet kardeşlerim, programımızın başında sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Bir yolcuyuz, bu yolculuk bir hazırlıkla beraber oldu. Dünya bir hazırlığın içine girdi. Bir konuk gelecekti çünkü. Her şey o konuk için dedik, o konuk sensin. O güneşin etrafındaki yörüngeye yerleştirmesi, sıcaklık, gece, gündüz, oksijenin içindeki dengeler, gözüne hoş gelen dalından kopardığın o elma, o elmanın korunaklı bir şekilde zarar görmemesi için senin için bir böyle bir koruyucu tabakayla yaratılmış olmasından tut. Gözüne hoş gelen o ağaçların sallanmasına kadar her şey o kıymetli konuk yani senin için yaratıldı, gel sen de ne olur, o zayıf noktalarını bil, Allah'ın istediği kullar arasına katıl. Menfaatine çok düşkün, aceleci, nankör, kaba, kıskanç, hasetçi, cahil, ve zayıf olan, cimri olan insanoğluyuz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Onlardan uzak durmayı nasip eylesin. Merhametli insanlarla karşılaştırsın ve bizi de merhametli kullarından eylesin. Amin.